Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özgecan Kara. Bu hafta Ömer Madra programda yok. Geçen hafta ben yoktum. Bu hafta da Ömer Madra'sız devam ediyoruz programa. Ee, ama geçen haftadan konuğumuz Yücel Sönmez. Tekrar bu haftada bizimle hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk Özgecan. Programa başlamadan önce destekçimiz Fatma Doğan'a da tekrar teşekkür edelim bizi dinleyip destek olduğu için. Geçen hafta Ömer Madra ile birlikte Yücel Türkiye'deki aslında iklim değişikliğinin etkileri ve hürriyette yayınlanan yazısının üzerine konuşma fırsatı buldunuz. Orada biraz konu eksik kaldı buradan bu hafta devam edelim dedik. Hem geçen haftayı birazcık hatırlatmak için Bu yazıyı kısaca bir hatırlatır mısın dinleyicilerimize Nelerden bahsettiğinizi Ben de yoktum bana da hatırlatmış olursun. Şimdi malum biliyorsunuz Gecen artık bir derece ısınmış bir dünyada yaşıyoruz Sanayi öncesine göre Sürekli bütün haberlerde Ya da elimize ulaşan kaynaklarda Bunun gelecekte dünyayı nasıl etkileyeceği anlatılıyor Ve insanlara Bu yönde bir takım terkinler yapılıyordu. Ee, bu defa hani bunun etkileri bizzat şu anda yaşanıyor mu? Acaba neler yaşanıyor yaşanıyorsa ve nerede insanı ve doğayı nasıl etkiliyor bu değişiklikler diye merak edip yola çıktığımız bir işti o. Ee, bayağı bir yol yaptık ve sonuç itibariyle durumun aslında oldukça iç karartıcı ve e, biraz kaotik olduğunu gördüm. Evet. Açıkçası ben yıllardır doğa koruma hareketinin içindeyim. Böyle bir şeyi bekliyor muydum? Evet bekliyordum. Ama hani bunu ben görür müyüm, görmez miyim şeklinde bir tereddütüm vardı hep. Çünkü doğada böyle bu işler hemen bugünden yarına olan şeyler değil. Ee, ama bu defa şeyi gördüm. Hani çok hızlı bir şekilde ve çok sert bir şekilde. Bir de ilginç bir sertlikte. Yani hani böyle... suratınıza inen bir yumruk sertliğinde değil de böyle hani milim milim yavaş yavaş canınızı acıta acıta acıta acıta ve giderek artan bir ağrıyla kendini hissettiren bir süreçle karşılaştım. Ee, bu bu... Enteresan etkiler yarattı benim üzerimde de işin açıkçası. İnsan biraz umutsuzluğa düşüyor gibi oluyor bunları görünce ve bunlar karşısında da insanın kayıtsızlığını fark edince. Çünkü hep şeyi anlatırız ya böyle hani... iki buçuk derece olduğunda şu olacak şunlar olduğunda bu olacak şu olduğunda bu olacak falan bu defa hani birebir yaşanan gözde görünen şeyleri bile insanların umursamadığını fark ettim aslında Ben en çok üzen biraz da umutsuzluğa düşüren şey buydu ee, yani işte Akdeniz'de besin zincirinin en altında inanılmaz bir kargaşa başlamış durumda denizlerde de böyle hemen denize kıyısal alanlarda da böyle İşte kaplumbağalar, deniz kaplumbağaları büyük sıkıntı yaşıyorlar ve çözüm harıl harıl çözüm aradıklarını gördüm işte yumurtaları daha derine gömmek sıcaktan biraz korumak için ya da daha uzak yere gömmek ya da daha kuzeye doğru çıkmak gibi bir takım önlemler almaya başlamışlar kendilerince ama Tabii ki bu değişim çok hızlı bir sürede olduğu için yani 200 yıllık bir e, süreçte bahsediyoruz. süreçten bahsediyoruz. Hani gezegenin yaşını göz önünde bulundursak bu göz açıp kapama süresi bile değil. Oysa bu canlılar milyonlarca yılda daha ağır koşullardan geçerek bugünlere geldiler. Yani Akdeniz'in tamamen kuruduğu zamanlar oldu neredeyse. E, ama buna rağmen o canlılar başarılı oldular bir şekilde hayatta kaldılar. E, bunun nedeni bunların çok... Uzun süreler almasıydı yani binlerce, on binlerce yılda oluyor olmasıydı bunun. Ama biz şu anda 200 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ee, aşağı yukarı hiçbir canlının bu kadar hızlı sürede uyum sağlamasının mümkün olmadığı bir e, zaman dilimi bu. Ve e, şeyi gördüm Akdeniz'de de hani bayağı bir kaos, geleceğe dair bir bilinmezlik bir sürü canlılar tarafından ve daha bir, bir sürü şey var. Mesela şeyi bilmiyoruz henüz. Diyelim ki işte 0-500 metre arasında yaşayan bir canlının ısıdaki değişimi dengelemek için 500-1000 metre arasına çıktığında oradaki canlı çeşitliliğini nasıl etkileyeceğini, Hı. oradaki durumu nasıl değiştireceğini falan bilmiyoruz. Çünkü bizde henüz bu konularla ilgili çok yeterli araştırmalar da maalesef yok. Yani hele uzun dönemli bize net somut verilerle bir takım sonuçları gösterecek şeylerimiz, çalışmalarımız hiç yok. ne olacağını çok bilmiyoruz ama kaosu şu anda görebiliyoruz işin açıkçası evet bu meşhur Stern Review'un 10. senesine dair bir podcast dinliyordum geçen günlerde ve orada da şundan bahsediyordu aslında bilmiyoruz dediğin gibi yani hani bundan sonrası iklim değişikliğinin etkilerinin ve özellikle bu geri besleme döngülerinden dolayı daha da büyük etkilerinin ne olacağına dair bir belirsizlik var ama belki de matematiksel olarak ve ekonomik olarak da ilk defa Bir belirsizliğe karşı bir aksiyon almanın çok daha karlı olacağını konusunda hemfikiriz. Yani belirsizliğin bize getireceği ekonomik yıkım o kadar büyük ki belirsiz belki de bir şey olmayabilir ve bunun için bir iklim değişikliğini azaltmayalım ya da iklim değişikliğine uyum sağlamayalım diyebilecek bir lükse sahip değiliz. İşin açıkçası şöyle, e, bu çok iyimser bir yaklaşım. Ben de hep her daim iyimser olmaktan yanayım bu konularda. İhya olmaz bir iyimserim de diyebilirim ama... E, maalesef gidişat pek öyle göstermiyor. Yani e, özellikle iklim değişikliği konusunda, global anlamda... ...bizim yeni bir bilgiye ihtiyacımız yok aksiyona geçmek için. İnanılmaz derecede bilgi üretilmiş durumda zaten. Evet. Yıllardır bu konuyla ilgili hatta yüzyılın başından beridir neredeyse bu konuyla ilgili çalışılıyor ve bu konuyla ilgili çok sağlam veriler var, çok sağlam doneler var. Şimdi bu süreci görüp, önemini anlayıp bir takım tebdirler almak için ekstradan yeni bir çalışma yapmaya gerek yok. Ama biz buna rağmen halen işte bir buçukta mı tutsak, üstüne mi çıksa, altına mı inse, biz böyle yapsak böyle mi olur, şöyle yapsak bu... olmuyor yani e, olmuyor ve sanırım yukarıdan da olmayacak bu iş yani biz bekleyeceğiz ve devletler bir takım kararlar alacak gezegen kurtulacak bu Hiçbir zaman böyle olmadı işin açıkçası bundan sonra da böyle olacağını düşünmüyorum devletlerin böyle bir karar alacağına dair çok ciddi şüphelerim var ki zaten iklim değişikliğini neden olan karbon emisyonlarının yüzde elli gibi bir oranı doksan tane yüz tane şirket yapıyor. Evet. Ee, ve bunların yarısının kamu ortaklığı var. Yani işte ne bileyim Gazprom gibi işte Rus devletinin ortak olduğu bir şirket aynı zamanda. Yani 50'si özel 50'si kamu iştiraki şeklinde şirketlerden bahsediyoruz. Biz daha bunu 100 tane şirketi frenleyememişiz. Yani bunu beceremiyoruz. Ve bunlar devletin çok kolaylıkla yapabileceği şeyler. Burada şöyle bir şey de var zaten onu söylemekte fayda var. Şimdi bu gibi problem durumlarda sıkıntılarda sistem. Yani devlet sorumluluğu hep bireyin üstüne yıkma eğiliminde. Yani karbon emisyonuna dikkat etmesi gereken sensin, benim ne bileyim su tasarrufu gerekiyorsa, su bitiyorsa sen tasarruf yapmalısın, ben yapmalıyım. Ama burada hiçbir zaman kamunun sorumluluğu gündeme gelmiyor. Ee, karbon emisyonu konusunda senin ve benim yapacağım tasarruftansa devletin yapacağı tasarruf, Bir anda çok daha fazla bir etkiye neden olabilir, daha sonuç odaklı bir şey olabilir. Biz yapmayalım demiyorum. Bu hepimiz için önemli bir şey. Mutlaka yapalım ama gerçekten sorumluluğun büyüğü oraya düşüyor. Yani ilk yapması gereken şeyler bu işi onlar. Ve yapmıyorlar. En son işte Portekiz'in çocukları 47 aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 47 ülkeye Dava açtılar iklim değişikliği yüzünden Çok da haklılar Çünkü Türkiye henüz mecliste olan anlaşmayı imzalamadı Ve şu andaki taahhütleriyle Eğer bütün ülkeler Türkiye gibi davranmış olsaydı Yaklaşık 2-2,5 derecelik bir sıcaklıktan bahsediyor olacaktık Yani oldukça yetersiz bir yaklaşım aslında Türkiye'ninki Dava konusu olması nedeni de bu Bence zaten problemi çözecek şey de bu biraz. Yani biz istemeliyiz her şeyden önce bunu kamusal ve kurumsal yapılardan biz talep etmeliyiz. İşte Hollanda halk kendi ülkesine dava açtı değişikliği yeterince mücadele etmiyorsunuz diye. Yine Amerikalı gençler dava açtılar bu konuyla ilgili. Dolayısıyla hani dünyada tabandan da gelen böyle bir şey var, talep var, böyle bir hareket var ama... O da şimdilik kendi çok yeterli mi emin değilim. Biz bazı şeyler çünkü kaçırıyoruz. Bu evet Türkiye'nin özellikle iklim Paris anlaşması ile ilgili tutumuna dair ben geçen hafta katıldığım bir konferansta çevre ve Şehircilik Bakanı Özhasaki bir konuşma yaptı. Orada Trump'ın iklim anlaşmalarından çekilmesini oldukça eleştirdi. Ama bundan kendisi sanırım çok hatırlamıyor. Haziran ayı belki hafızasında geride kalmış olabilir Trump'ın çekildiğini Paris Anlaşması'ndan çekileceğini söylemesinden sonra Türkiye'de herkes Cumhurbaşkanı'ndan işte iklim Baş Müzakarecisi'ne kadar Trump'ın çekildiği bir anlaşmada biz de olmak durumunda değiliz diye bunu siyaset alet etmişti. Şimdi geldik Ekim ayında Trump'ı böyle bir anlaşmadan çekilmesinden dolayı eleştiriyor ama kendisi de her zaman söylediği gibi eğer belli finansmanlardan bize pay verilmezse biz bu anlaşmayı meclise getirmeyeceğiz diyor ama eğer Para alırsak, yeşiliklin fondan fon alırsak size söz veriyorum ki oy birliğiyle bu anlaşmayı meclisten geçireceğiz dedi. Yani bu kadar basit. Yeşil... Ne kadar ayıp bir şey değil mi? Yani bütün canlıların hayatını söz konusu eden bir konuyu böyle bir pazarlık konusu yapıyor olmak bilmiyorum çok ilginç bir yaklaşım. Ya şeyi söylemek istiyorum ben burada. Şimdi... ...bizim devletimizin bu konuyla ilgili yaklaşımı da bir acayip yani bir ilginç. Şimdi karbon pazarından para kazanmak istiyor bir yandan iklim değişikliği deyince. Ee, diğer yandan mesela HES'ler ve barajlar karbon emisyonu olmadığı için çevreci enerji diye sunuluyor. Oysa inanılmaz derecede yok edici bir şey doğa için bütün bunlar. Özellikle hesap kitap yapılmadığında... Ee, ve şey e, anlamıyorsunuz yani gerçekten iklim değişikliğiyle mi mücadele ediliyor yoksa bir pazar bulundu ve o pazardan hani ne yağmalarsak o kar mıdır mantığıyla mı hareket ediliyor bunu bazen karıştırıyorsunuz gerçekten ee, işte bu şekilde bir yere varmamız pek mümkün değil ee, herkes birbirine bakıp o böyle yapıyor ben böyle yapıyorum o böyle yapıyor dediği zaman işte bulunduğumuz Şartlar ve koşulları yaratmış oluyoruz kendimiz için. Bu da pek hayırlı bir süreç değil işin açıkçası söz anla. Evet bu e, iklim değişikliği yani kasırgalardan hani kasırgalar konusunda mesela her işte büyük bir tartışma oldu işte iklimi siyasete alet etmeyin şu anda iklim değişikliğinden bahsedecek bir durumda değiliz diye ABD basınında sürekli yayın yapılıyordu. İnsanlar kasırganı iklim değişikliği yüzünden bu kasırgalar oluyor bu kadar şiddetli oluyor e, ve bunun hepsinin iklim adaletiyle bir alakası var dediğinde dün çok ilginç bir haber okudum e, Greece.org'dan. Porto Rico'daki kasırga felaketinden sonra nüfusun yaklaşık yüzde yirmisinin evlerinden başka eyaletlere göç ettiği, çoğunlukla Florida'ya göç ettiği ve bu nüfusun geri dönmeyeceği anlamına geliyor aslında bu kasırgalar. Çünkü daha önceki her bir kasırgasında da benzer bir şey söz konusu olmuştu. İnsanlar evlerinden göç etmek zorunda kalıyorlar ve geri evlerine dönemiyorlar. İklim değişikliğinin şöyle de siyasi bir ayağı var. Florida Meşhur bir şekilde muhafazakar oy hmm. veren bir eyaletken Porto Rico'dan alacağı bu göçlerle gelecek seçim döneminde mesela Trump karşıtı demokratlara oy hmm. verme ihtimali olabilir ve Florida'yı kaybedebilir muhafazakarlar bu kadar İ da aslında politik bir konu olabiliyor. Ee, daha ötesi var Birleşmiş Milletler raporlarında da bu dile getirilen ve yazılan bir şey ee, aslında Suriye'deki ve Mısır'daki bu e, isyanlara anlaşmazlıklara temel oluşturan şeyin iklim değişikliği olduğunu söylüyor. Ee, özellikle 2002-2006 yılları arasında yaşanan inanılmaz derecede kuraklık kırsaldan şehirlere yoğun göç olmasına neden oluyor. Ve şehirlere göç eden insanlar mutsuz insanlar. Çünkü herhangi bir onları bekleyen iş yok, herhangi bir altyapı yok. Şehirler buna hazır değil, onlar şehir yaşamına hazır değil. Tamamen bambaşka bir hayatın içine giriyorsunuz ve doğal olarak da Siz beklediğinizi bulamıyorsunuz Devlet size beklediğinizi veremiyor Ve hoşnutsuz bir duruma geliyorsunuz Aranızda bir e, mesafe oluşuyor İşte bütün bu isyanların O oluşan mesafeden e, Kaynaklandığına dair Birleşmiş Milletler iklim Değişikliği Raporlarında satırlar var Ciddi satırlar Yani bunun nedeni değil ama Tetikleyici unsurlardan bir tanesi olduğunu söylüyor e, Bakıyorsunuz o yıllara Gerçekten kuraklık nedeniyle Şehirlere yoğun bir göç oluyor Türkiye'de de bu durum çok farklı değil yani çok yakın bir zamanda bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim hani bir insan ömrünün görebileceği kadar yakın bir zamanda Orta Anadolu'dan da çok ciddi göçler alacak şehirler hatta Akdeniz'den çok ciddi göçler alınacak Büyük şehirlerin içinde bulunduğu e, altyapı sorunları, e, sosyal bir takım sorunlar, kültürel sorunlar bunlar ciddi şeyler. Bu işte iklim değişikliğine hazırlanmak dediğimiz şey biraz bunlara da hazırlanmak aynı zamanda. Yani nerede insan yaşamının nasıl değişeceğini öngörmekten geçiyor biraz bu işleri hazırlanmak. E, yaşayacağız, yoğun yaşayacağız. Mesela Orta Anadolu'da şu anda neredeyse göl kalmadı. Ki göl çok e, semboliktir e, yani gölün sağlıklı olması göl kirli ise toplum da kirlidir çok basit bir şekilde göl kuruyorsa oradaki hayat da kuruyor demektir dolayısıyla Anadolu'da şu anda e, göl kalmadı e, kuruyan göller son 20-30 yıl içinde Marmara Denizi'nin iki katı büyüklüğünde inanılmaz bir sulak alan kaybı var. Aynı şekilde yeraltı suyu mesela Konya Ovası'nda artık fosil suya ulaşıyor insanlar. Eskiden o kadar kuyulardan çeke çeke yer altında da su kalmadı. Yani 250 metrelerde falan ulaşılıyor artık suya ve o kullanılmaz bir su. milyonlarca yıldır orada bekleyen bir su. Yer olarak baktığımızda aslında bunun işte iklim adaletiyle doğrudan bağlantısı mesela Konya'da su sıkıntısı yaşanırken yine aynı Konya'ya kömürlü termik santral Evet işin var. kötü tarafı bu yani biz zaten başımızda iklim değişikliği diye global anlamda tüm insanları canlı yaşamını hayatı etkileyecek bir şey varken ve bizim buna hararetle her gün hazırlanmamız gerekiyorken her konuda hemen hemen büyük hazırlıklar yapıyor olmamız gerekirken biz tam tersini yapıyoruz bir de hani bunun etkilerini daha da çoğaltabilecek, bunun katsayısını daha da arttırabilecek hatalar yapıyoruz. Mesela bunun en e, yakın yaşadığım örneklerinden bir tanesi Doğu Karadeniz'deki işte kelebeğe benzer bir zararlının bitkilere yapışarak onların öz suyunu emip kurutuyor olması. Bu aslında 90'lı yıllardan beri var olan bir e, zararlı orada. Ama Yusufçuk lar onların larvalarını yerek bir şekilde dengede tutuyordu. Bugüne kadar hiçbir problem yaşanmıyordu. Nüfusu belli bir oranın üzerine çıkmıyordu. Ee, Yusufçuklar da tatlı sularda yaşayan hayvanlar Peki onlara ne yaptık biz? Bütün hesleri yaparak tatlı suları kurutarak doğadaki e, onları yok ettik Onların yok olmasıyla beraber şu anda o zararlı baş edilemez bir durumda inanılmaz derecede çoğalıyor İnsanlar bahçesinden bostanından domates salatalık yiyemez haldeler Ve bu problemi ben sadece Doğu Karadeniz'de zannediyordum Mert İstanbul'a Sarıyer'in köylerine kadar ulaşmış bir problemmiş bu Şimdi iklim değişikliği zaten o canlının nemi ve yağışı arttırarak istediği ortamı yaratacak ama biz ekstradan bir de doğada onu dengeleyen başka canlıyı yok ettiğimiz zaman aslında 20 yıl sonra belki olacak bir şeyi 30 yıl olacak şeyi bugünden hemen hayata geçirmiş oluyoruz kendi ellerimizle katalizör görevi görmüş oluyoruz. Bu yüzden aslında iklim değişikliğini takip ederken işte ilk memeli türün iklim değişikliği nedeniyle yok olması haberleri ve bu tarz haberleri takip etmek oldukça önemli çünkü bu dediğimiz geri beslemeler Ee, bu şekilde Sarıyer'e kadar etki edebiliyor tabii, yani. Tabii tabii. Yani bu global düzeyde de yaşanan bir şey. Yani biyolojik çe çeşitliliği o kadar yakından ilgilendiriyor ki işte yeryüzünde altı bin tane kalmış Sumatra orangotanları da mesela iklim değişikliği yüzünden eskisi gibi beslenemiyorlar. Çünkü bulundukları nokta adada inanılmaz derecede fazla yağış almaya başlıyor ve bu yağış nedeniyle hayvan dallarda gezip beslenemediği için üreme başarısı düşüyor ve bu nedenle mesela E, nesli tehdit altında Bu inanılmaz derecede acayip e, etkileri birebir artık yaşanan ve gözlenen bir şey iklim değişikliği Artık soyut bir şeyden bahsetmiyoruz Gelecekte şöyle olacak böyle olacaktan demiyoruz Artık dememiz gereken şey gelecekte bunun on katı olacak demek Gelecekte bunun yirmi katını belki yaşayacağız demek Yani Çünkü yaşadığımız şeyler var şu anda evet. Bayağı ciddi şeyler üstelik Evet, e, vaktimizin sonuna geldik bugünkü programımızın. E, konuğumuz Yücel de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programa. E, i̇klim değişikliği, iklim adalet konusunda konuşma fırsatı bulduk. Haftaya tekrar burada olacağız görüşmek üzere. Hoşça kalın. İklim için